Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer ve Can Beyler günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Barış'a doğru. Evet barış'a doğru. Nereye doğru programında bu sefer böyle bir turnüş, böyle bir dönüş var. Barış süreci. Geçen günkü...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 ...şehit ailelerinin bir bölümü... ...dikkat edersen hepsi değil... ...değil evet ayrı bir açıklama yapıldı... radyoda konuştuk... ...çok zaten. önemli o da yani dolayısıyla burada böyle bir... ...bir tuhaf... ...bir şizofrenik bir yapı tekrar ortaya çıktı... ...ve... E, ...ortam... ...sevkalade olumlu... ...bir bıkkınlık var herhalde... ...insanlarda bir de... Bu, ...bu Türkiye diye para akıyor yani... ...bunu da unutmamak lazım yani bu ahir ömrümüzde şu dünya nimetlerinden e, layıkıyla e, sebeplenelim e, gibi bir haleti i Ruhiye'nin de e, yaygın olduğu kanaatindeyim ben hem Türklerde hem Kürtlerde e, yani savaş biraz fakirin ekmeği yani e, o yüzden e, işin böyle bir boyutu var bence Dolayısıyla bu e,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 Bundan nasıl nemal, nemalanırım gibi bir e, aleti ruhuyesi e, vardır diye düşünüyorum e, ama e, e, yani bu öyle ha diince de olacak bir şey değil. Dolayısıyla e, ilk e, yani başta konuştuğumuza. Dönecek olursak bu e, yani çok karışık bir konu e, giderek e, karışmış yani düğüm kör düğüm haline gelmiş e, ve bu burada kolay bir çözüm yok yani hadi öpüşelim barışalım diyecek bir durum yok e, hiçbir çatışma çözümünde böyle bir şey yok zaten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 ee, yani sosyal ilimler e, fakültesi olan herhangi bir üniversitede son derece öğrenilebilecek bir şey. Ee, çok manidar tabii şu, bu bu haber. Ee, Türkiye bunu bilmiyor. Yani çatışmayı biliyor ama çatışmanın çözümünü bilmiyor. Dolayısıyla burada tekrar başa dönelim ve yani bunun kolay olmadığını e, her seferinde vurgulamak lazım. Yani burada dünya kadar insanın canı yanmış ee, e, ve bu böyle unut işte ileriye bak falan e, bir doblo al bir, bir, bir tokiden ev al hayatını yaşayla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 ile bitecek bir şey değil yani ki o da çok uzun vadeli bir iş yani o işte çelik kadro oraya mı gitsin buraya mı gelsin diye konuşuluyor şimdi bu bu meselenin ne kadar zor olduğunu anlamak için bu iki, iki temel ve yani nihai çözümün olmazsa olmazları denilen bu ademi merkeziyet ve ana dilde eğitim, eğitim öğretim öğrendim, meselesi evet.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 1965'ten bu yana sorulmuyor. Dolayısıyla e, burada da bir e, yani Avrupa e, Konseyi e, özerclik şartı, yerel yönetimler özellik şartı e, diye dillere pelesenk olmuş bir uluslararası anlaşma var. Sözleşme daha ziyade. şart yani işte şart deniyor Türkçe de biliyorsun. Akit bu, bununla işin çözüleceği Türkiye bunun imzacısı fakat çekinceleri var malum bu çekinceler kalkınca sanki kendiliğinden bölgesel yönetim ve özellik olacakmış gibi bir, bir ruh hali var senelerdir var hem de bu, bu, bu mümkün değil yani bu, bunun böyle anayasa bunu engelliyor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 Bununla bağlantılı olarak Anayasa 123, 126 ve 127. maddeler ki bu idarede birlik birlik maddeleri bunlar. Yani idarede birlik şu demek yani farklı bir idari biçim olamaz demek. Yani ülke satında idarede birlik gerekiyor demek. Artı idari vesayet meselesi. Idari vesayet ne demek? Herhangi bir, yani bir çivinin çakılması için herhangi bir vilayette son karar gene merkezin temsilcisi olan validedir. Şimdi bunlar değişmeden herhangi bir özellik, e, yani idari ve mali tabii ondan hiç bahsetmedik. Yani vergi kaldırması lazım ki adamın e, bölgesi, yani bölgesini işler hale getirsin. Öyle bir şey söz konusu değil yani orada da idare ve birlik meselesi giriyor e, e, işin içine. Şimdi gördüğümüz gibi ya yani anayasa bir an, şimdi bu Kürt e, meselesi venin çözümü, çatışmanın çözümü e, e, konusu çok gündeme geldiği için anayasa unutuluverdi biliyorsun. Yani halbuki anayasa orada olmazsa olmaz yani bu bu bu konuda e, olmazsa olmaz e, bir e, aşama olarak önümüzde duruyor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 anayasadaki yeminle alakalı yeminle ilgili bölümde başkan, başkan yardımcıları ve milletvekilleri diye gelmiş teklif AK Parti'den. Öyle ee, bir diğer yani. parti e, tabii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 <gülüyor> hep hep aynı taktik dikkat edersen yani böyle bir e, hamle eğer tepki gelirse hop bir adım geri ama ondan sonra birkaç hafta sonra zaten yani bu anayasa o kadar kötü gidiyor ki e, yazım meselesi ve Nisan gibi bir e, tarih telaffuz ediliyor yani bunun mümkün değil Nisan'a yetişmesi e, bir de tabii bu, başbakanın e, yani o kadar çok konuşuyor ki yani söylediklerinden bir tanesi de şuydu çok yakın zamanda. E canım biz e, yani rezil oluyoruz dünyaya. Bu kadar uzun süren mi anayasa yazımı? Biz anayasa yazımında çok ehil ve tecrübeli bir milletiz diyor. Ya Bugüne kadar Türkiye'de toplum, e, partiler ne zaman oturup bir araya gelip e, bir anayasa yazdılar? Ben hatırlamıyorum ama. Ha, böyle bir şey yok. <gülüyor> 1876'dan bu yana böyle bir şey yok yani e, bu anayasa daima başkaları tarafından yazıldı ve milletin kafasına atıldı evet, darbeler özellikle de <gülüyor> 24 de böyle 60 da böyle 82 de böyle yani Hı. yapılan değişiklikler de böyle dolayısıyla yani ilk defa Türkiye toplum e, sürece dahil oldu ve e, müstakbel birlikteliğinin nasıl olacağını konuşuyor bunun ne acelesi var Nisan ne Nisan'ı yani? Niye Nisan? Hayır, evet, yani, yani toplumsal yani. E, bir sözleşmenin yenilenmesi belki de ilk defa yapılması söz konusuyken. Evet, e. Yani evet. bütün, evet. Şimdi bu şöyle, yani bu şöyle bir temenniyle bu, bu mevzuyu bitirelim.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 ...olacak gibi değil... Evet. ...deyip... E, ...bu Afrika'ya uzanalım diyorum... Evet, Başbakan'ın La. Afrika ziyareti... ...gene çok renkli... Daha dönmedi herhalde... E, e, ...fakat... E, ...orada bir... ...yani çok tuhaf bir bir yaklaşım var... ...Türkiye e, ne zaman... E, ...bu kalk... ...yani kendisinden daha az kalkınmış... ...diyelim ülkelere git, gitse... ...yani hükümet... Ee, hep şu mesaj veriliyor işte kardeşlik dostluk işte bazen din kardeşliği oluyor o, o en ehveni tabi ee, ama yani bu ondan sonra yanlarında işte 250 tane 300 tane 100 tane Allah ne versesiş adam götürüyorlar yani bu, bu tamamen işte 19. yüzyıl bu başının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 ee, nereden çıktı yani bir elmas daha ziya öbür tarafta var ama yani hakikaten acıklığı yani bu kılıflara ne gerek var işte yani Afrika'ya dalmışsın Çin, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri işte eski lekeciler ne yapıyor sen de onu yapıyorsun. Yani bu bunu yok dostluktu, yok din kardeşliği de gibi ipe sapa gelmez şeylerle üstünü örtmenin ne anlamı var anlamadım gitti yani. Hani bu Nijer'de bir ilginç bir şey oldu. Onu farkında mısınız bilmiyorum.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 işte ...onun açılışını yapmış galiba... ...başbakan... E, ...tabii çok şahsi bir konu... ...ama... O, işte ...oradaki yöneticiler de... E, ...çok büyük bir lütuf olarak... E, ...rahmetli annesinin adını vermek istemişler kuyuya... ...hayır demiş... ...harbuki su... E, ...o ülkede... E, ...en değerli... ...aziz... Evet. ...en aziz mes e, konu... Yani, ...en... E... ...peki niye <gülüyor> hayır demiş... Bu, ...bilmiyorum bu... Üzerine... <gülüyor> ...parantezi kapatalım, kapatalım ama yani... ...hayır Afrika... E, ...yani hakikaten... E, ...tekerleği tekrardan keşfeden... ...Türkiye pek çok konuda olduğu gibi... ...yani hükümetten bahsediyorum... ...tabii... ...yani Afrika'nın keşfi de biraz böyle...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 Türkiye 10 yıl öncesine kadar ne Çanakkale bilirdi ne Sarıkamış bilirdi. Bu e, kanaatimce oturulup e, düşünülmüş bir konu. E, daha çok konuşacağız herhalde. Şu hedaya yürüyüş. E, geçen sene başbakan da katılmıştı. E, ve orada böyle ellerde bayraklar e, bir zafer gibi e, o, kutlandı. Halbuki e, tam bir bir facia, bir felakettir. Hemver biliyorsun. Bu e, Sıvışır e, cepheden kaçar e, ve orada e, işte on binlerce kim ya, işte 60 bin ila 90 bin arasında değişen bir rakam Osmanlı İmparatorluğu'nun her tarafından gelen e, e, ayağında doğru dürüst babucu bile olmayan askerlerin o dağlarda Allah Bekper Dağları'nda.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 ve büyük bir şey ritüel olarak da işte özel komando özel harp birliklerinin filan ritüeliyle töreniyle de evet. tamamlanmış çok tabii ağır bir türler ülberteci. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Ahtarla geleceğe bakışlar.